Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, küresel su krizlerine ilişkin istatistikler göz korkutucu. Bugün 3 milyar insanın temel el yıkama imkanı dahi yok. Bununla birlikte dünyadaki su krizlerinin çözümleri düşündüğümüzden çok daha düşük maniyette. Yeni bir World Resources Institute yani Dünya Kaynakları Enstitüsü araştırması 2030 yılına kadar toplumlarımız için su sağlamanın küresel gayri safi yurt içi haslanın %1'inden biraz fazlasına mal olabileceğini söylüyor. Ve ekonomik faydaları ise bu maliyetlerinden çok daha ağır basıyor. Su erişimi ve sağlığına uygun hale getirme çalışmaları yapılan her 1 dolarlık yatırım ortalama 6,8 dolarlık bir getiri sağlıyor. Dünya Bankası daha iyi su yönetimi politikalarının uygulanmaması durumunda 2050 yılına kadar %2 ila 10'luk bölgesel gayri safi yurt içi hastanın kayıplara neden olabileceğini işaret ediyor. Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar mahallesinde Kuzey ormanlarının 3000 ağacını katledecek Teleferik projesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Aylardır projeye karşı mücadele eden mahalleli ormanlara sahip çıkacaklarını yeniden seslendirdi. Kırkpınar mahallesi sakinleri yürütmeyi durdurma kararının derhal uygulanması ve teleferik projesinin iptal edilmesi taleplerine yapılan eylemle ineledi. Aylardır teleferik projesine karşı gelerek eylemlerini sürdüren Bugün Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde Teleferik istasyonu mevkiinde toplandılar. Alanda bulunan müzik grubu Uyan Sapanca adlı şarkıyı seslendirdi. Yapılan açıklamada 5 aydır eylemlerini sürdürdüklerini ormanlara sahip çıkılmasını yenilenerek ormanların yok edilmemesi gerektiği belirtildi. Yeşil Gazete'den Nilüfer Ağaç'ın haberine göre Avustralya bugün iklim felaketi için sıfır noktasında. Muhteşem Büyük Bariyer Resifi ölüyor. Dünya mirası yağmur ormanları yanıyor. Okyanustaki devasa kelp ormanları büyük ölçüde yok oldu. Sayısız kasabanın suyu tükendi ya da tükenmek üzere ve şimdi geniş daha önce görülmemiş ölçekte yanıyor. Yangınlar hali hazırda neredeyse bir eyalet kadar büyük bir alan olan 14,5 milyon dönümü yaktı. Bu Kaliforniya'daki 2018 yangınlarında hasar gören alanın 3 katından fazla, Amazon'daki 2019 yangınlarında da 6 katı büyüklüğünde bir alan. Canberra'nın havası yeni yılın ilk gününde Avrupa büyüklüğünde bir duman tabakası nedeniyle dünyanın en kirli havası oldu. Bilim insanları yarım milyara yakın yerel hayvanın öldüğünü tahmin ediyor ve bazı hayvan ve bitki türlerinin tümüyle yok olduğundan korkuluyor. Kitlesel açlık olayları olarak tanımlanan durumda kurtulan hayvanların yavrularını da maalesef terk ettikleri görülüyor. En az 18 insan bu yangınlarda öldü ve daha fazlasının ölmesinden de endişe ediliyor. Yeni Güney Galler'de olağanüstü hal ve Victoria'da felaket durumu ilan edildi. Sayısız Avustralya'da adına konuşan Kuzey Victoria'nın Gypsy Point topluluğundan Ian Mitchell, yerleşimde enerji kaynağı yok, telefon yok, tüm yollar kesilmiş olduğundan, 4 gün içinde buraya kimsenin ulaşma şansı da yok. Sadece uydu üzerinden elektronik postalar çalışıyor. İki büyük botumuz var ve erzak tedarik edebiliyorlar. Özellikle kuatadan yakıt geliyor. Kasabamızı savunacak daha fazla insana ihtiyacımız var. Sık iç alanlar bugünden sonra problem olacak. Çünkü tüm patikalar yanan ağaçlarla kaplı ve bununla mücadele edecek kimse yok. Yorgunuz ama iyiyiz. Ancak 2020'de hala buradayız dedi. Yeni Güney Galler'de Kobargo'nun yangınla harap olmuş kasabasındaki kitap dükkanının camına ise bir yazı asılmış. Kıyamet sonrası kurgu şu ana taşındı. Ve bütün bunlara rağmen inanılmaz bir şekilde Avustralya liderlerinin beklenmeyen bu ulusal krize tepkileri ülkelerini savunmak değil, fosil yakıt endüstrisine savunmak oldu. Bugün Avustralya hem kömür hem de gaz alanında dünyanın en büyük ihracatçılarından son Sovyet lideri, Mikhail Gorbacov, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün 1986'da Çernobil'deki nükleer felaketle başladığını söylemişti. Felaketin ardından 2006'da bildiğimiz sistem savunulamaz oldu diye yazmıştı. Hala devam eden uçsuz bucaksız Avustralya yangınlarının muazzam trajedisi iklim krizinin Çernobil'de olduğunu kanıtlayabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bakalım sistem değişecek mi? İzmir Ali Ağa'da. Gece başlayan Duman sabah saatlerine kadar sürdü. Ali Ağlıların endişesine yol açan Duman'la ilgili ise Duman'ın çıktığı şirket bir açıklama yapmadı. Genelde atık ürünleri imha ve işletme duruşlarında yapılan uygulama sık sık oluyor ve çevre denetlemesi bile bunu engelleyemiyor. Ali Ağa halkı havayı zehirleyen bu uygulamanın durdurulmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyor. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre küresel enerji tüketimi kaynaklı emisyonlar geçtiğimiz yıl 2018'de benzer şekilde 33,3 gigaton seviyesinde kaldı. Bu emisyonlarda aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmiş ülkelerin payı 11,3 gigaton yani üçte biri. Gelişmekte olan ülkeler ise 22 gigaton oldu. Çalışmaya göre sabit kalan emisyonlarda özellikle %1,7 gerçekleşen ortalama büyümeye karşın küresel anlamda gelişmiş ülkelerin elektrik üretim sektörlerinde rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payı etkili oldu. Ancak hala bu yatırımlar gerekenin çok gerisinde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği